...tapusluyor, kolay kolay... ...desalta maddeler, elektrikçiler... ...terk etmedi, perşet ve pazarı merkezinde... ...günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri... ...günaydın... ...evet, bugün gene gündemdeki konular üzerinden başlayacağız... tarih yarımada ile ilgili bazı gelişmelerden bahsedeceğiz. Evet, Ama başka e, ne olabilir? Ayasofya var. Gündemden biraz daha e, devam edip hani gündemden yola çıkarak belki e, programlarımızda e, dönem dönem konuştuğumuz bu tarihsellik, tarihilik ve bunun hani bugünün politikalarında nasıl kullanıldığı, ne anlama geldiği üzerine de biraz e, Brainstorming yapacağız. Sen e, döneme damgasını vuran şeyden... E, ...söz ediyorsun galiba değil mi? Yani bugün... ...siyasi şeyde... E, ...neredese döneme damgasını vuran bir... E, ...akımdan... ...sanki böyle tarihselcilik... ...falan gibi. Ben ama şeyle... ...bak bu genel konuların <gülüyor> içinde belki... ...çok önemli bir dönüm noktası... ...bu kabine revizyonu. Çünkü kabine revizyonu aslında çok küçük... ...ölçekte gerçekleşti ama... ...yani... Ama etkisi çok büyük bir revizyon bu söylediğin manada. Çünkü görevden alınan veya görev değişikliği yapılan bakanlar tam da başbakanın açıklamalarıyla burada çok önemli bir kilit rol oynuyorlar. Bunların başında da herhalde Kültür ve Turizm Bakanı geliyor. Yani bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı'nın ki uzun bir süre bakanlık yaptığı, beş buçuk sene yaptığı böyle uzun bir süre. Yani diğerleri gibi değil, İçişleri Bakanı gibi değil, İdris aymış ayın ki mesela çok daha kısa bir süre. Ee, neydi görevi ve başbakan niye onu oraya yerleştirdi ya yani burada başbakanın bence 25 Ocak'ta e, 24 kanal 24 müdür o televizyon kanalı var hı hı. orada yaptığı bir açıklama var yani kabine revizyonu sonrası zaten şey yaptı da bütün kanallar e, başbakanın sözlerine yer verdi ama kanal 24'te zannedersem bir e, böyle soru cevaplı uzun bir ...akşam programı yapıldı. Orada bir takım konuşmalar yaptı başbakan. Ve o açıklamalar bence çok enteresan. Yani bu şeyin... ...arka planında... ...bu küçük revizyonun aslında nasıl büyük bir revizyon... ...yani büyük bir şey değişimine... ...kendine özgüven... ...yeniden tanımlama... ...kamusallığı yeniden tanımlama biçimi... ...olduğuna işaret ediyor. Çünkü söylediği şeylerden bir tanesi... Ki burada çok sistemsiz bir konuşma var yani genellikle başbakanın konuşmaları hep hazırlanan konuşmalar, yansıtılarak yapılan konuşmalar. Onun için yani büyük konuşmalarda sistemli bir şekilde düşünce yapısını okumaktan çok başbakanın aslında danışmanlarını ve hükümet politikasının hedeflerini, amaçlarını e, arka planını okuyabiliyorsun ama başbakanın böyle özel söyleşilerde, ...hazırlıksız olarak yaptığı konuşmalarda... ...verdiği cevaplarda. cevaplarda daha doğrusu... ...son derece enteresan ipuçları... ...ortaya çıkıyor. Yani ben başbakanın... ...bu açıdan resmi konuşmalarıyla... ...özel konuşmaları arasında... ...yani kamu alanındaki iki tip... E, ...şeyde konuşma yaptığını düşünüyorum... ...başbakanın. Ki herkes de onun farkında zaten. Yani bir yazılı konuşmalar... ...bir de böyle irticai konuşmalar... ...irticayla yapılan konuşmalar... ...bunun e, içinde... ...bu revizyonla ilgili... Ee, şöyle bir şey söylüyor. Bürokrasi bize engeller oluşturuyor diyor. Hala iktidarda ve bürokrasinin kendilerine engeller oluşturduğunu söylüyor. Ve sanki yani kabine revizyonuyla bunun ne alakası var dersin şimdi yani. Bakanlar seni dinlemiyor mu? Aslında kastettiği şu. Arka planında bir mesela Taksim'deki kışla projesinin geçen hafta durdurulmuş olduğunun açıklanması. Yani projenin onay almamış olması. Yani burada o zaman bürokrasi dediği koruma kurulu. Koruma kurulu tabii. Şimdi zaten ana referansı yani e, şimdi Taksim'e de geliyor tabii ama bu konuşmada Marmara'yı diyor işte daha önce beş sene gecikti demişti hatırlarsan. E, Çanak Çömlek çıktı ve bizi beş sene geciktirdiler demişti. Şimdi üç sene indi neyse o da bir şey değişiklik. E, Başbakan burada bir küçük azaltma yapmış redüksiyon. Bizi Çanak ömlek çıktı diye bizi beş sene oyaladılar Marmara'yı geciktirdiler halka şey. Aynı şey metro köprüsü için geçerli. Orada da öyle. Dolayısıyla <gülüyor> e, biz de diyor, şunu yaptık diyor. Kültür ve tabiat varlıkları kuruluydu da eski adı diyor. Biz bunları ayırdık. Burada çok samimi bir itiraf var. Yani hani bazen siyasetçiler. çok net bir şekilde <gülüyor> ne yap ne amaçladıklarını söylüyorlar yani, aslında ben hep onu, onu he. savunuyorum hakikaten yani e, en ortada olan e, söylemler her şey açık açık ediyor aslında hani çok fazla Türkiye'de şey vardır a, aslında komple tehdiller aslında yani, bir var? sürü şey Halbuki evet. aslında çok ciddi dinlediğin zaman her şey ortadadır yani hiç böyle şey yok yani sakladığı bir durum değil <gülüyor> Diyor ki bak bu şey biz şimdi hani kültürel peyzaj kavramı diyoruz işte yönetim planı alan yönetim planında entegre yönetim yani bütünleşik bakış. Çünkü bu şart artık dünyanın her yerinde yönetim pratikleri arkeolojik mirasla ulaşımı ilişkilendirerek bakıyor ya da işte Marmaray projesinin diyelim ki e, eski tarihsel topografya ile olan ilişkisi Kadıköy yakasındaki bütün istasyonların Haydarpaşa Garı'nın işlevsiz kalacak olması. Şimdi bütün bu boyutlarıyla birlikte bakılarak projeler tasarlanıyor. Onun için Ulaştırma Bakanlığı, efendim burası benim arazim ve ben kamulaştırma bedelleri ödememek için bu, bu projemi burada yapacağım diyemez. Gidecek mesela Bayındırlık Bakanlığı ile işbirliği yapacak. Bayındırlık bakanlığıyla rakip olarak kendini algılıyor mesela. Türkiye'de 1997'lerde 3. Köprü mücadelesi sırasında Bayındırlık Bakanlığı 3. köprüyü yapmaya çalışıyor. Ulaştırma Bakanlığı da sanki onun rakip kuruluşu geliyor bizim hani muhalefetle ilişki kuruyor ve diyor ki e, 3. Köprü'ye karşı sizin şey yapabileceğiniz destekleyebileceğiniz tek çözüm Marmaray'dır. Onun için sakın ha şey yapmayın tereddüt etmeyin Marmaray'ı destekleyin. Şimdi onun üzerine de işte STK'lar meslek kuruluşları Marmaray'ı desteklediler ama Marmaray da kentselleştirilmiş bir proje değil ki. Birdenbire yani İstanbul'un bütün yapılaşmış o deniz hattındaki e, korunması gereken sit alanını belki yani düşük yoğunluklu alanı bir deprem gibi değiştirecek bir ulaşım arteri oraya bağlanıyor. Kimse bunun farkında değil. Ve E5 üzerinde şu anda birkaç milyar dolara mal olan bir yeni ulaşım şebekesi kuruldu sırf bu yüzden. Çünkü ana aks E5 bunu belediye farkında ama Ulaştırma Bakanlığı da farkında olsa bile onun açısından bu teknik bir proje. Şimdi çok basit. Marmara'nın e, tabii ki arkeolojik mirasla ilişkisi var. Başbakan bunu bir engel olarak görüyor ve koruma kulu bizi beş sene oyaladı. Kim oyaladı aynı zamanda? Tabii arkeoloji müzesi. Şimdi o algıyla bakılırsa yani sadece inşaat yapmak için bakarsan, sadece işte bu sistemi bir mühendislik çalışması olarak görürsen o zaman arkeolojiymiş, efendim, kültür varlıklarıymış, hatta oradaki küçük üretimmiş, istihdam yapısıymış. Bunun bir anlamı kalmıyor. Başbakan da böyle diyor, bürokrasi bizi engellemeye çalıştı. Şimdi kabine revizyonu ne alakası var deyince yavaş yavaş şey beliriyor. Kültür Bakanı niye oraya yerleştirdi ve niye bugün vazgeçti. Biz diyor işleri hızlandırmak istiyoruz. Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesi için frene basmak olmaz. Biz diyor şey yapacağız e, frene bas, bastırtmayacağız ve e, kazandıkça da paraları dağıtacağız diyor. Bu da çok güzel bir laf. Kazandıkça dağıtacağız yani kendisi kazanacak yani başka aktörlere de şey yok onun patronajında olacak bütün ekonomik gelişmeler arkasından Kadir Topbaş bir açıklama yapıyor Kadir Topbaş'ın yaptığı açıklama biraz gecikmiş bir açıklama sayılabilir birkaç gün sonra İstanbul Genç Girişimciler Derneği böyle bir girişimciler derneği var sen üye misin? Olacağım. Bu İstanbul, ben daha yeni çünkü... e, film şirketini kurduğum <gülüyor> için hemen oraya uyu olmam lazım. Ama işte seni alırlar mı bilmiyorum çünkü <gülüyor> frene basmayacaksın. Sakın ha araba falan kullanıyor musun? Fren pedalını keseceksin oradan. Çünkü diyor ki Kadir Topbaş frene bassaydık Türkiye ekonomisi çökerdi. Küresel kriz falan dinlemedik. Çünkü bizim yaptığımız yatırımlar Türkiye ekonomisinin yüzde yirmi altısını oluşturuyor. Yaptığı yatırımlarda inşaat yani bunlar işte tüneller... Ee, şeyler alt geçitler, üst geçitler, metro falan yani bütün bunlar yüzde yirmi altısını oluşturuyormuş. Yaptığı yatırımlar şeyi bırakıyoruz ee, inşaat piyasasının dışındaki hizmetler, asfalt dökmekler bilmem neler. Şimdi bu çok enteresan bir laf yani bu şey. Başbakanın buradaki kabine revizyonundaki açıklamasıyla bunlar bence çok iyi örtüşüyorlar. Yani fren pedalını kaldıracağız arabalardan otomobillerden. Sürekli gaz, gaz, gaz Yani duvara toslarsan da tosla yani o senin kabahat, direksiyonu iyi bilmiyorsun demektir. Sonra şey diyor. Ama burada tabii <gülüyor> yani hani şimdi şeyde de iyi okumak lazım. Bak ne, ne güzel krizi atlattık. Yani burada hani, e, hani tabii ki kentsel e, inşaatla ilgili olan e, durumlar dışında yani biz bizim ekonomimiz hala daha batmadı. ...Avrupa battı, biz batmadık. Bakın biz bunu bu şekilde hallettik ve hala bürokrasi önümüze engel çıkıyor ve siz de hala konuşuyorsunuz diyorlar. Burayı da okumak lazım. Burası yani önemli hani o anlamda. Evet, başarının yani şeyini oluşturduk diyor. Yani evet. biz bunu kriz yaşamadık. O de, zaman yani daha ne bir istiyorsunuz? Bir şey daha görmek lazım. Bence e, yani belirli bir nüfus kesimi de böyle düşünüyor. Yani bunu da... ...atlamamak lazım yani bu AKP'nin bugünkü başarısı... Tabii, yani tabii, ...bu, bu çok önemli bir şey, çok ciddi bir başarı çok, olarak gözüküyor bu yani. Doğru tabii, yani bunun zaten bir, bir, bir genel bir... ...yani bu çıkar çevrelerinin bir koalisyonu olarak... ...bu inşaatçılığın ortaya çıktığı çok açık değil mi? Yani bu sadece bir AK Parti projesi değil... ...şu anda arkasında muazzam bir inşaat Bunu, sektörü yani, var. Yani hem içerideki nüfus ama dış dünyada da bu tabii ki bir e, e, başarı olarak da gözüküyor. Tabii. Avrupa'da da böyle, Ortadoğu'da da öyle. Tabii tabii. Yani bütün bu, bu, yani bu genel çerçevenin içinde AKP'nin nerede durduğu ve kendini nasıl gördüğü... ...nasıl görüldüğüne de iyi bakmak lazım. Yani Bu kentin evet. üzerinden oluyor. Gerçekten önemli bir şeyini de İstanbul oluşturuyor ve diğer kentler, büyük evet. kentler oluşturuyor. Evet, Türkiye bu konuda çok başarılı... yani diğer mesela şeylerde ülkelerde bilmiyorum yani Avrupa'da mesela böyle bir durum yok yani kent topraklarının ve şeyin E, ...merkezi siyaset tarafından... ...bu şekilde disipline edilerek... Ha, nasıl, ...eşitsizliğin... Nasıl, nasıl, yani Avrupa, çok... Avrupa olalı böyle oluştu. Ha, tamam. Modern, modern <gülüyor> Avrupa'nın temeli bu. 19. yüzyılda <gülüyor> 20. yüzyılda... ...ama bugün yani Avrupa'da böyle bir şey yok. Emin değilim Koran bunun olmadığına. Olunca da... Yani bugün şey, yani... Züriye'de gittiğin zaman, e, Amsterdam'a da gittiğin zaman... ...inşaat faaliyetinin... ...yani e, kriz yaşamayan... Ee, ...şehirlerin de İstanbul kadar inşaat faaliyeti içinde olduğunu görüyoruz. Yani nasıl planlandığı, nasıl yapıldığı farklı yöntemlerle olabilir... ...ama inşaat ve kent düzenlemeleri bütün modernlik... <gülüyor> Tabii can Paris'in içinde bile bir dolayı var. Tabii çok Brüksel'de önemli var. Noktası. Ben de görüyorum bunlar doğru Rotterdam'da var. Ama <gülüyor> benim söylemek istediğim bir küçük bir şey daha var. Şimdi Başbakan'ın bu sözleriyle ilişki mesela... ...Kültür ve Tabiat Varlıkları Korulu'na hani fren pedalı diye bakıyor ya... Arkeoloji müzesine fren pedalı diye bakıyor. Yani onlara hatta Kültür Bakanlığı bir tür fren pedalı, arabanın fren pedalı muamelesi yapıyor. Bu e, bu biraz e, tuhaf. Hatta Türkiye'de muhalefeti böyle algılıyor. Yani itiraz edenler var ya, bu itiraz edenler aslında sadece frene basanlar. Biz de sadece gaz pedalıyız. Yani böyle bir anlayış e, bu normları yani kültürel miras normlarında ...pek geçerli değil mesela İtalya'da ya da Fransa'da. Çünkü yani birlikte yönetmek denen bir şey de var. Paris BD Başkanı bu kadar fütursuzca işler yapmıyor. Yani gidip de Yeni Cami'nin önüne yapılan dalış tünelli otoyol kavşağını San Marco Meydanı'na Venedik BD Başkanı yapmıyor mesela. Aynı değerde şehirlere bakalım. Ama... Bir şey daha var. Yani burayı da atlamamak lazım. Hı. Hani bu, bugün dedim ya tarihilikle ilgili e, konuşacağız. Hani belki buradan girebiliriz. Yani Avrupa medeniyeti biraz da yani bu e, modernlik anlayışı da tarihi denilen şeyi icat eden. Kesinlikle. Arkeoloji denilen şeyi i̇şte. icat eden ve bunu ideolojik olarak tüm dünya üzerinde. Kesinlikle. Çok ciddi bir bu, araç tabi. olarak kullanan evet, ve haklısın. bunun üzerinden evet. çok ciddi nemalanmış bir medeniyet. Ama mesela şeye baktığın zaman yani e, Osman. Bu toprakların e, Osmanlı'ya baktığın zaman nemalanamamış. <gülüyor> Nemanlanmaya çok çalışmış ama becerememiş. Niye öyle diyorsun? Bak arkeoloji e, konusunda <gülüyor> e, biz dünyadaki eserleri toplarken yani Anadolu'dan gitmiş eserleri toplarken şimdi de Kültür Bakanı çok eşitlikçi bir tavırla İstanbul'da ne kadar işte Sayda, Sur efendim hatta Mısır'dan gelmiş şeyler varsa hepsini geri gönderiyormuş. Çünkü biz bunu yapmazsak O zaman istemeye Biz de, de hakkımız olmaz diye iki Liktaş'ın şimdi bir replikası yapıyor oluyormuş şeyde. Ee, bir heykeltıraş <gülüyor> tarafından atölyede beton harmi olarak yerine konup orijinali Mısır'a iade edilecekmiş Mursi'ye. Böyle bir dedikodu var. Sen duydun mu? Bunu duymamıştım. Çünkü Kültür Bakanı çifte standart istemiyormuş. Yani hem yurt dışındaki eserleri Anadolu'dan gitmiş olan eserleri gerisi de hem de buradakileri de, hayır bunları biz bir kere almışız vermeyiz diyemeyiz. O yüzden de şöyle bir çalışma hatta başlamış birçok camide kolon ve şeyler var biliyorsun hatta böyle iri parçalı e, mimari bloklar var başka anıtlardan sökülüp getirilmiş Ege Adalarından falan e, yeniden işlenmek yerine. Onları da iade ederken ne yapacağız diye düşünüyorlarmış kara kara. Acaba yerlerine onların da mı replikalarını mı koyacağız? Ee, yoksa Selçuklu Osmanlı motifiyle onları e, milli üslupta mı yapacağız diye bir e, sanat tarihçileri arasında bakanlıkta bir tartışma başlamış. Yani şimdi düşünelim birçok camide birçok şeyde bir to, bir toplanmış parçalar var. E, o zaman bunları da iade etmek gerekecek. ait oldukları yerlere hatta Anadolu'daki bir takım şehirlere de gitmesi gerekecek o zaman değil mi? Yerinde olması lazım. Yani bu şimdi diyelim ki milletten gelmiş bir taş Sultanahmet'te de... Olmaz. Onu geri göndermek lazım. Asos'tan gelmiş varsa onu geri göndermek lazım. O zaman da ayakta duramayacak tabii e, kubbeler falan. Onun için de böyle yeni bir <gülüyor> inovatif teknikler kullanmak gerekiyor. Şimdi başbakan... Ta <gülüyor> hakikaten çok... Yani evet. hakikaten belki de e, en e, yaratıcı olabilecek alanlardan Kesinlikle. bir tanesi. İstediğin Kesinlikle. gibi kuruyorsun. istediğin gibi kurguluyorsun. Evet. E, yani e, bir taş atmış <gülüyor> modern... Evet. ...anlayış... <gülüyor> Artık bundan sonra da içinden çıkılamaz. Evet. Tarihi incat eden aslında modern. Evet. Hani o anlamda da tarihi denilen şey... ...modernle oluşan bir şey. Daha önce hani böyle bir... ...bu şekilde bir tarih algılayışı da yok. O, o da Kesinlikle. çok acayip bir Peki durum. Peki ama seni şaşırtmıyor şey... Mesela şimdi bu modernleşmenin şeyinde... ...muazzam bir şey var değil mi? Ee, böyle bir... aidiyet şeyi araştırmaları var. Yani e, sınıflandırmacı bir yaklaşım var. İşte Mısır medeniyeti üzerine mesela dilini çözmek için muazzam bir araştırma var. Yani bunlar da ciddi bilim insanları ile birlikte oluyor. Yani öyle kolay olmuyor. Şimdi geçen haftaki Radikal 2'de mesela işte bir Ottü'den bir mimarlık tarihi hocasının yazdığı Selçuklu Osmanlı motifli mimarimiz, kamu yapılarımız üzerine bir yazı vardı. Orada mesela şey diyordu o öğretim üyesi mimarlık tarihçisi ya bunların Selçuklu'yla falan hiç alakası yok. Tamamen uydurma diyordu. Yani burada aynı zamanda bu tarihselcilik her ne kadar referansını tarihten alıyorsa da aslında son derece yaratıcı bir şey. Hiç tarihle alakası yok. <gülüyor> hiç alakası yok. Yani o yazının baştan sona ispatladığı şey bütün cephe sistemleriyle yani artık plan şeyine zaten hiç girmiyoruz. Sadece cepelerden konuşuyoruz. Çünkü içi zaten alakasız. Cephe sistemlerinin hiçbir alakası yok diyor Selçuklu'yla, Osmanlı'yla. O yapılan adalet sarayları falan. Saydan bakıyorsun, fotoğraflara bakıyorsun. Yani komik, komik ötesi. O zaman bu tarih inşasıyla modernleşmenin bu tarih anlayışı ile birlikte. Peki bu yapılan tarihselce şey arasında nasıl bir bağ kuruyorsun? ikisi arasında yani ikisini de aynı sepete koyabilir miyiz yoksa burada bir yani mesela Robert Koleje bakın mimarisine bakın evet. aynı şey işte evet. Kolombiya Üniversitesi'nde... aynı mimar yapmış. Evet. Orada da aynı şey var aslında. Yani tamam Yunanlar... eklektik diyoruz ama bu bir ah sahicilik arayışı var. Aynı bizim milli kimliğimiz evet, gibi. Evet. Yani mesela e, hani evet. e, o hani o Yunan e, hani hep o mitolojilere... o şeylere... Yani böyle bir şey var mıydı acaba? ...hani gerçekten nasıl o, o zaman nasıldı? Yani bu, bu hani ...modernleşmenin yani çok kaçınılmaz bir aslında e, ara, e, parçası diye düşünüyorum. Peki ben. bütün bu şey mesela diyelim ki bu e, antik Grekin icadı değil. Evet, yani bu buna, Avrupa'da bütün neo-Grek yapılar. Selçuklu'nun icadından çok mu farklı? Yani farklı hani, değil ama bir arada bir fark var gene de. Şimdi bu neo-Grek e, repertuar yani şeye bakarsak... ...Yole Lödük'ün Mimarlık Üzerine Konuşmalar adlı kitabında... ...1800, işte 50'lerden sonra yapılan tartışmada şu var. Her dönemin kendine ait bir mimarisi var. Niye günümüzün bir mimarisi yok diye Viole sürekli sorguluyor. Niye günümüzün? Ya Bu da çok modernlik bilinci. Yani o tarih kayması, tarih ve mekan kayması, temsilin yaratmış olduğu bu özgürlük. Her şeyi temsil edebilirsin. Yani kağıt üzerinde her şeyi yapabilirsin şeyine. Viole Lüdük'ün böyle bir itirazı var. O zaman diyor niye günümüzün bir... Gerçeği yok. Günümüz sadece sahte fasatlardan mı oluşacak? Sadece replikalardan mı oluşacak? Günümüzün diyor cam ve çelik o sırada yeni gelişen endüstriler yani bu çekme çelik putrellerin yapılması ve cam endüstrisinin ilk defa üfleme tekniği veya işte savurma tekniği dışında akıtma teknikleri yani cam, düz cam üretme tekniklerinde ilk defa şeffaf camın büyük boyutlu üretilmesine yol açan çekme yönteminin icadıyla birlikte aslında o ...Faxton'ın meşhur kristal palası gibi e, böyle büyük şeylerde çok vardır. Botanik bahçelerindeki cam, köşkler, prefabrik gibidir bunlar. Yani kolon ve kiriş sistemleri aslında döküm e, kolonlar ve şeylerle seri olarak üretilen parçalardır. Neredeyse bir otomobil üretir gibi. Bunlarla yapılan muazzam cam yapılar var. Bunların içinde o kadar e, şey var ki yani... ...büyük bir farklılık, öyle bir farklılık var ki... ...bir taraftan tarihsel referans verirken... ...bir taraftan evet o ögeler... ...tarihi şeylere benziyorlar. Biyolelidük de zaten şey diyor yani... ...belki o dönemin en büyük kuramcısı... ...mimarlık kuramcısı ve eğitimcisi. Şimdi Mio ben yani bu, o, o soruya biraz... Bu. E, ...hani hakikaten düşünerek... Evet. Hani, evet. ...hep beraber belki düşünerek... ...bakmak istiyorum. Yani bugünün mimarisi niye yok? Hani... Olmuyor daha az. Evet var. üstelik de böyle bir gelişmenin yaşandığı dönemde evet. diyor. Yani böyle bir yani dükkünün gerekçesi orada, bu. Yani şöyle bir şey var yani hani tarihin e, icadı e, o yüzden de e, gerekli. Çünkü çok fazla yani modern dediğin zaman yıkım var. Yıkıyor evet. hani. Ya da ihya var. Ee, işte, yani ama ihya bu işte. Ha, ihya bu. neden olur? Yıkımla ihya ikisi de aynı şey kapalı. İhya ama ikinci mertebe yani İyi. modern yıkıyor. Yıkıldığı yani için üzerine hemen bir şey icat etmek zorunda. Yani i̇şte icat. icatların çok evet. hızlı ve çabuk ve çok sayıda olması gereken e, bir e, dönem yaşıyoruz. Yani düşünürsen her şey yıkıldı, her şey baştan yapılıyor. Dolayısıyla koruma bu hale getiriliyor. Yani niye daha önceki dönemlerde bu kadar böyle bir koruma e, fiksasyonu yok da şimdi var? Çünkü çok yıkıyor. Yani her dönemde yani 150 yıldır yıkıyor, hep yıkıyor. Yani ve Yani ...muazzam bir tabi ki ilerleme... hani ...yani yıktığı zaman... ...hem geriye referans vermek zorunda... ...hem de çok ileriye referans vermek zorunda... ...kendi yakın geçmişini kendini... ...ve biraz ilerisini aslında çok fazla... ...kale alabilecek durumda değil... ...bu yıkım, içindeki bu yıkım... E, ...sevdası yüzünden... Yani ...bunu frenleyecek... <gülüyor> ...başbakanın o zaman sözleriyle senin sözlerin örtüştü... ...başbakan da zaten... ...korumayı aslında tam da böyle tanımlıyor... ...şehir konusunda... E, ...bürokrasi bizi engelliyor... ...işte yani... ...bakanın değişmesini açıklarken... ...anlatmaya çalışırken... ...bürokrasiden söz etmesi... ...sanki bir siyasetçiden değil de sanki bir bürokrattan söz ediyormuş gibi konuşması... ...bana çok çarpıcı geldi açıkçası... ...yani kurumsal olarak... ...hem de bu kültür ve tabiat varlıklarını koruma kullanı... ...kültür ve tabiat diye ayırdık... ...doğa diye ayırdık... ...böylece iş yapmamız kolaylaştı diyor... O zaman ne oldu işte e, kültür ve tabiat farkları kurulunun şeyi alanı daraldı içinde ağaç varsa hemen onu biz öbür tarafa hallediyoruz. Öbürü zaten bir kurul değil bir komisyon gibi bakanın emrinde çalışan bir şey. Oradan hemen geçiriveriyoruz işte Taksim kışlası yani Taksim gezisinin kültür varlığı olarak tescil edilememesinin gerekçesi içinde ağaçların olması. Ağaçlar orayı korumak için bir gerekçe oluşturmuyor. Burada çevreci ve hani doğa ile ilgili arkadaşların çok önemli bir itirazların olması gerekiyor. Çünkü kültür varlığını daha dirençli bir şey olarak görüyor başbakan. Eğer orada bir kültür varlığı olsaydı o zaman tabii ki bunu yapamayacaktı. Oraya inşaat yapamayacaktı. Ama doğa varlığı olduğu için doğa varlığı içinde bir kurul yok bir komisyon var. Henüz daha yönetmeliği de oturmuş değil. Oradan biz kararı çok kolaylıkla geçirdik ve böylece oraya kışlayı yapabilir hale geldik demek istiyor. Diğer taraftan da Kültür Bakanlığı'nın elinde, uhdesinde bir hala kurul var. O da bize oradan e, çelme takmaya çalışıyor demek istiyor. Herhalde böyle bir açıklama gelebilir. Yani kültür ve tabiat e, varlıklarını ayırdık ve böylece işlerimiz kolaylaştı. Kültür Bakanı'nın alanını sınırlandırdık demek istiyor. Yani bürokrasi diye bakıyor Kültür Bakanlığı'na açıkça. Hani Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışan işte 1500-1700 personeliyle oradaki bilimlenmesiyle aslında bunların hepsini bir şey olarak görüyor. Yani eski dönemden kalmış bir yük. Yani bu bürokrasi. Bürokratik oligarşi bu. Şimdi Violeli Dükle, Ee, şey yaparken e, aslında buradaki sorgulama şeyi bu iki şeyin paradigmanın dışında. Yani fren ve gaz pedalı diyelim. Aynen. Yani birisi yıkım istiyor. Öbürü de koruma istiyor. Viyole Lodük ise E, tuhaf bir şekilde anlamaya çalışıyor. Mesela onun bir anksiyetesi. Ama, ama zaten hani modernin bir de Hı. böyle bir damarı var. Yani hani e, bu da olmasa zaten nasıl Kesinlikle. Nasıl, ben doğru nasıl, nasıl dayanacağız burada yaşamaya <gülüyor> bu Yoksa dönemlerde. Bu modernlik içinde yaşamaya. yaşayacağız. Yani böyle bir evet. damar da var. Yani hani evet. hakikaten ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yaşanıyor, nasıl evet. yaşıyoruzun içinden düşünerek, bunun içinden hareket ederek. Yani bu iki dediğin hani koruyalım. ...aman aman koruyalım, bir ideoloji olarak koruyalım ya da yıkalımın çok dışında olan böyle bir damar da var. Yani işte mesela, e, şehir antropolojisi de bu anlamda çok önemli. Nasıl yaşanıyor, nasıl kullanılıyor ve bu, bu, bu yaşam e, gereksinimlere cevap vererek daha iyi na, nasıl yapılabilir diye düşünmek. Ama kend, yaşamın kendi e, dinamiklerinin içinden bu cevapları aramak. Zaten evet. biz de hani sü sürekli programda da bunu vurguluyoruz. Yani, Yani ...böyle bir modern damarda da olduğunu tabii atlamamak lazım. Burada tabii çok küçük bir parantez açarak şunu söylemek lazım. Viyole Ludük'ten madem söz ediyoruz... ...Viyole Ludük'ün e, ana problematiği tabii ki bu şeyi... modern bir gözle yani mesafeli bir gözle aslında algılamak bu tarihselci çabaları niye bu ekliktik yapılar yapılıyor niye sahte yapılar işte bu çelik sanayi gelişirken cam varken falan bu kadar müthiş bir teknolojik gelişme varken nasıl olur da biz günümüzün mimarisini <gülüyor> üretemeyiz hala da yığma binaları taklit ederiz diyor ve arkasından getirdiği cevap ne biliyor musun o da çok enteresan orada bir kendince bir şey buluyor aslında bu tıpkı modern hareketin hani doğaya dönüş hareketi gibi Arno işte şeyi biraz naturalizma falan böyle bir şey varsa Biyolojik dükte de bu var o da mesela gotik mimari yönleri. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu bizim taşıma sistemi ne diyor. Yani bugün çelik ve işte daha sonra da betonarme icad icat ediliyor. E, bütün bu ince zarif taşıyıcıların e, şeyle alakası yok diyor. Orta çağ mimarisi işte o yığma yapılarla falan alakası yok. Bu ancak gotikle bu yeni dönem cevaplandırılabilir. Sahiden de baktığımız zaman mesela diyelim ki e, İstanbul'daki... Çok az sayıdaki goti, neogotik yapılara baktığımız zaman bunu görüyoruz kiliselerin içinde mesela değil mi? Saint Antoine'da mesela böyle e, özellikle o çelik taşıyıcılı yapılar bir parça neogotik böyle sivri sivri şeyleri de olan kemer e, tarzı birleşmeleri olan yapılar. Dolayısıyla Violeliudik'in böyle bir cevabı da var. O cevap da aslında hala kafa karışıklığının ortadan kalkmadığını <gülüyor> gösteriyor. Çünkü, Hiçbir zaman da kalkmayacak herhalde. Evet bu Adolf Lusla falan herhalde karşılığını buluyor. Adolfus e, şey yaptığı zaman süsleme ve cürüm makalesini yazdığı zaman orada aslında söylediği şey çok net yani insanı aşağılamak olarak görüyor o eski biçimleri tekrarlatmak bir tür köleleştirmek olarak görüyor emeği arkasında aslında felsefi olarak müthiş bir şey var e, süslemeyi cinayetle eş gören Adolfo aslında bir bakıma bu modern koşulların farkındalığını üretmeye çalışıyor yoksa onun stilini üretmeye çalışmıyor. Hı hı. Ne yazık ki böyle bir başbakanın kafasında böyle bir ön yargı var. Şunu söyleyip e, sana şey yapacağım. o konuşmasında yani 25 Ocak'ta kabine revizyonundan bak nerelere gidiyoruz başbakanlık şeyiyle başbakanın siyasi şeyiyle mimarlık eleştirisi arasında bağlantı kurduğumuzu düşünüyorum biz diyor işte kışla vardı kışla yapacağız vesaire bunları söyledikten sonra bununla taksimi zenginleştireceğiz diyor zaten diyor buna karşı çıkıyorlar bilmem ne diyor ama diyor istiklalde diyor barok mimariden geçilmiyor diyor Şimdi buna ne demeli Ondan sonra Vitali Akko'ya kadar uzanıyor bak bir hükümet de küçücük bir kabine revizyonunun 30 yıllık tarihi ve kendi belediye başkanlığı zamandaki Vitali Akko ile konuşması. Ben sana aslına uygun yap dedim demiş Vitali Akko'nu dinlememiş oraya cam cephe yapmış ki yani küçük bir iyileştirme yapmıştı o zaman yani aslında binası gene Vakko'nun. Şey bir binaydı yani kötü de bir binaydı aslında İstiklal Caddesi'ndeki binasını bilmiyorum hatırlıyor musun? Ama neyse ona kadar referans veriyor. Hayır efendim olmaz diyorlar diyor başbakan. Ben diyor oraya kışlayı yapmak istiyorum bana itiraz ediyorlar. İstiklal Caddesi'ndeki bütün yapılar barok diyor. Ama diyor onlar diyor hala tutturmuşlar düz cam cepheli bina yapacağız diye. Demirören'in binasını örnek veriyor. Demirören'in oraya da diyor işte öyle bir şey yapılması istendi. Ama Beyoğlu Belediye Başkanı da bunu söylüyor zaten. Siz o projeyi gördünüz mü diyor Belediye Başkanı da. Oraya bir felaket bir şey yapılıyordu. Biz onu engelledik aslında uygun yaptık diyor. Şimdi Başbakan'ın bu sözleriyle aslında yapılanlar arasında çok birebir bir ilişki var. Çünkü aslında bu bu kadar da tesadüfi değil. Yani Demirören bina aslında o şekilde yapılması tesadüfi değil. Aslında Beyol'da ben barok yapı görmedim şimdiye kadar çok. ...hani başbakan nasıl görmüş... Yani çok anladığım bir şey değil... ...yani, barok yani baroktan geçilmiyor de... diyor... ...yani bütün çok 19. Bilmiyorum. yüzyıl kapitalizminin dönüştürdüğü... ...Beyoğlu Pera... <gülüyor> ...tamamen eklektiktir. ...hani neobarok da yok... ...hani baroku bırakalım... Peki, ...hani diyelim ki... ...başbakan e, bu şeyi eklektik yapıları... ...bu neoklasik yapıları... ...içinde e, çok farklı şeyler var... ...barok diye adlandırıyor... ...belki hani barok şehirdeki planlama... ...şeyine e, referans vererek... Öyle olduğunu kabul edelim. Ama kendisi o zaman şunu söylemiş oluyor. Aslına uygun olarak yapılacak diyor. Bundan sonra İstanbul'da. Yani tarih yarımada da bina yapıyorsan aslına uygun yapacaksın. Nedir o aslına uygun? Orada mesela 1930'larda yapılmış Ardeko yapılar bilmem, Bunların hepsini yıkacaksın. Süleymaniye'de yapıyorlar zaten. Onların yerine hayali bir Osmanlı geçmişi. Bu çok ciddi bir tartışmadır bak Cumhuriyet açısından. Hangi Osmanlı geçmişi? İdeal Osmanlı hangisidir? Bunun üstüne kurgulanıyor bütün mesele. o Osmanlı'yı da kimse bilmediği için. Bak ideal yani buradan geleceğim şey de ideal tarih hangisidir? Yani hani ta, bir de bir tarih <gülüyor> diye bir şey var ya. Yani hani Hı -hı. yani bir Osmanlı diye bir şey var. O da bir hayalet. Ama tarihin kendisi de esas bir hayalet. Yani ya tam da şey yani mesela şimdi tarih yarımada planları Evet. üzerinden hani başlıklar atıldı. Hani, tarih kalmayacak mı? Evet. bu tarih de <gülüyor> bunu da bir düşünmek gerekiyor. Yani, tarih yarımada da neden tarihi yarımada yani ismi bil, ne, ismi niye tarihi var. yarımada yani i̇smi, buralara da buralardan da düşmüyor. Yani lazım. o zaman başka yer tarihi değil mi yani. buralara gittiğin zaman aslında evet. e, hani e, bugünkü tartışmanın e, 150 senelik Türkiye'deki modernlik tartışması olduğunu da e, görüyorsun. Hani bu, bu burayla tarihi yarımadan adının tarihileştirilmesi... sonra dalan döneminde tarihi yarımadanın müzeleştirilmesi ve şimdiki bu Osmanlılaştırılması, Osmanlılaştırılırken aynı anda yeni kapıda böyle e, dolgularla inanılmaz bir <gülüyor> müdahalenin yapılması. de yapılması e bütün de, bunları de, bir arada de. görmek e, gerektiğini de düşünüyorum. Yani tek başına bu, bu, o yüzden de hani bugünkü programda hem Ayasofya konusunu işleyelim, hem yanık kapı konusunu işleyelim, hem tarihi yarımada planlarını beraber işleyelim fikri oradan geldi. Yani hakikaten bütün bu, şey, bu e, Bu bu e, hepsine beraber baktığınız zaman e, 150 senelik bir sürü şeyi geri çağırmış. Bunlarla da e, becerli hayaletlerle olması. uğraşıyoruz diyorsun. E, çünkü bu tarih anlayışı zaten e, şeyi olmadığı için yani e, kendi içinde bu e, çelişkileri içeriyor. Çünkü e, şeyin mesela yani bu tarih anlayışı nereye dayanıyor? İdeal Osmanlı arama. Şimdi ben şeye baktığım zaman bu meşhur muhteşem yüzyıl dizini hani başbakan gibi benim de içimden bir takım şeyler geçmiyor <gülüyor> değil. <gülüyor> o nasıl eleştiriyorsa ya bu e, İbrahim Paşa olsun efendim şey olsun koskoca padişah e, 19. yüzyıl e, sandalyeleriyle süslü sandalyeler böyle eklektik. Masada oturup mu yemek yiyorlardı acaba? Aynen. Yoksa evet. başka türlü mü ya da o mekanlardaki o bir dolu Saçma sapan detay. Yani bunlar hiçbir Hollywood filminde bile olmaz. Ya Hollywood Tamamen... filminde de yok. Aynı şeyler Yok yapıyorlar. daha tutarlı. Yok musun? hayır. Özellikle tamam. e, Bazen... Özellikle bizim coğrafyalar. üzerinden evet. konuştukları zaman Belki. hiçbir tutarlılık olmadığını ya yani, bütün ama... çok daha kötü şeyler yaptığını biliyoruz. Sen yani sinemacı olarak tabii ben de bu konuda <gülüyor> Yok, şey yapamam. Değil, gerçekten sinema... hani sinema yani benden iyi biliyorsun bu konuyu. Ben şimdi burada sana şey yapamam hayır, ama hayır bu e, sinemacılıkla <gülüyor> alakalı bir şeyden söylemiyorum. Evet. Tam da oryantalizm üzerinden sorarım. Ha. Nasıl e, hani e, Ötekini, ötekini, evet, ötekini gösterme kendi, biçiminden kendi kafasında söylüyorum. başka şekilde kurguluyor yani, çünkü. O Ama kadar pek... tutarsız ki yani yüzyıllar kayıyor orada hani <gülüyor> mekanlar kayıyor. Kesinlikle o Arap oluyor Araplar Türk oluyor hepsi birbirine Ama mesela yani. işte ne bileyim kol saati takmıyor Romalılar mesela. Bizdeki biraz kol saatine benziyor. Çünkü ben mesela bir Türk filminde şey izlediğim zaman kadırga olması lazım değil mi? Birdenbire kalyona dönüşüyor. Mesela 16. yüzyılda kalyon yok ki. Yani dış çekimde kalyon oluyor. Çünkü başka bir filmden kesmişler. İçeride köleler var. Kürek çekiyorlar. Onlara kam çışaklıyor falan. Yani böyle çok ciddi şeyler var. Absürt şeyler var. Bu muhteşem yüzyılda. Çünkü şimdi bu tarih, ideal tarih anlayışında aslında bir doğum şeyi vardır. Ondan sonra bir ergenlik dönemi vardır. Tıpkı bir ...insan hayatıyla analoji yapılır... ...sanat tarihinde böyle bir şey var... ...Yürgen Yedike mesela... ...mimarlık tarihçisi... mimarlı tamamen böyle ele alır... ...yani işte doğar, büyür... ...gelişir... ...sonra biraz şey olmaya başlar... ...manyerist böyle bir takım etkiler gözükmeye başlar... ...işte ondan sonra da çöker... ...yani sonra yozlaşır... ...bu böyle tipik... ...hani insan veya işte bitki... ...canlı analojisiyle yapılan bir şey... ...o yüzden de Osmanlı, ideal Osmanlı'ya bakınca... ...hiçbir zaman temas etmediler... Yani kendileriyle temas etmedi modernleşme ekibi. Hep gitti. Ee, i̇deal Osmanlı'yı 16. yüzyılda Cumhuriyet döneminde aradı. 19. yüzyılı 20. yüzyılı bir onu eklektik olarak yani, batı yozlaşması yönetim, olarak gördü. Yani bu modern yönetimin e, tam içinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu tam modern yapıyorlar aslında. Modern böyle davrandı, hep böyle davrandı. Evet, Onun onda, bunun içinde e, görmek gerektiğini söylüyorum. Yani hmm. bu, bu bunun içinde değerlendirirsek doğru değerlendireceğiz. Yoksa modern olmadıkları için değil, tam modern oldukları Kesinlikle. için, her modern iktidarın yaptığı bir şey, yaptıkları için <gülüyor> Bence bunu yapıyorlar. Aynı, aynı kanatta fakat işte İstersen işte, bir kısa müzik, müzik arası verelim, verelim. Evet. ve hani biraz daha bu konuda beyin fırtınası yapmaya devam edelim. Hayır Başbakanım. Hem de şey cümleleri o kadar berik di ki bak iki cümlesini ele aldık ne kadar zaman geçti her <gülüyor> bir de bütün metni ele alsaydık herhalde bütün gün program yapmak lazım e zaten bütün ülke biliyorsun banu Bakan gündem belirlemesiyle konuşuyor artık <gülüyor> X dinliyoruz konumuza da alakalı bir parça ismi Infinity tamam After all the time After you Evet xx'ten dinledik. Infinity adlı parçaydı dinlediğimiz ee, ve <gülüyor> ebediyetten gelen bir parçadan sonra şimdi tarihi olana, olana güncel olandan dolayı tarihi tartışmasına devam ediyoruz. Hayaletler üzerine konuşuyoruz galiba. Bu. Evet. Şey çünkü e, Taksim'den söz ederken başbakan Vitali Bey'e gündeme getiriyor ve Vitali Bey'in... Anladığım kadarıyla Vakko cephesini tarihi biçimli yapmasını istemiş. Aynı Demirören gibi. Fakat Vitali Bey kabul etmemiş. Sonra da çok kötü bir şey olmuş. Sonra da gitmiş. Hatta şöyle söylentiler de var. Karşısında böyle bir yapı, yapılacağını duyunca Vitali Bey ben burada istiklalde kalmaktansa giderim dediği söyleniyor. 20 sene önceden görmüş durumu. 20 sene önce bu istiklalin hali ne olacak? Bana da bunu böyle yaptıracaklar böyle süslemeli bir cephe deyip herhalde çok modernist bir adamdı. ...vazgeçti bu istiklalde kalmaktan... ...ben giderim paşa paşa... ...hiç kimsenin görmediği bir yerde... ...ya da şeyde... Bağdat şey, Caddesi gibi hiç kimsenin <gülüyor> görmediği <bir yerde>. Kendi <gülüyor> <cephe> <gülüyor> şey, yerimi bulurum... ...istiklali kaybettik diye düşünmüş olmalı... ...neyse... ...rahmetli Vitali ile çok iyi hikayeler var... ...onları şimdi anlatmayalım burada... ...fakat gene böyle tarih... E, ile ilgili bir soruna... ...hem de çok köklü bir soruna... ...işaret eden bir gelişme oldu bu hafta değil mi? Evet... Bu dilekçenin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi Ayasofya'nın cami yapılması konusunda bir vatandaş bir ne denir e, sivil e, girişim olarak vatandaşın verdiği dilekçeyle bu süreç başlatılmak istenmiş. Bu aslında böyle zaman zaman yoklanan bir durum ama ta uzun bir hikayesi var bunun yani e, Ayasofya'nın müze yapılmasını bir türlü kabul edemedi bir çevre yani 1934 yılında biliyorsun çok tepede inme bir kararla. Tepeleymemi diyelim aslında ya da küçük bir şey çevresinde tartışılan. Yani işte müze olması için bir dolu araştırma var çünkü öncesinde. Freskler çıkarılıyor, ortaya temizlikler yapılıyor. İşte sonradan yapılmış katmanların altı kazılıyor falan. Ciddi bir usası şeyli bir yani bir dolu yabancı gelip çalışıyor falan. Ayasofya'da böyle bir gelişme olunca... Çok da şey bir süreç yani devlet iktidar elitini de etkileyen bir süreç bu. Yani o zamanki entelektüel kaymak tabakanın içinde olduğu bir. Şey, arkeolojik araştırmalar falan o zaman böyle bir ulusal hüviyet var. Çeviri programları da öyle. Yani Türkiye'deki elit kendisini basbayağı bir Avrupa eliti gibi hissediyor değil mi? O işte ressamlarıyla, yazarlarıyla, çevirmenleriyle, felsefecileriyle falan. Arkeoloji alanında da ve böyle klasik e, yapıların e, restorasyonunda da ustası bir şey var yani. Mimarlıkta da var bu. Yani böyle bir ulusal programın parçasını oluşturma bu. Milli akım, ikinci milli akım aslında internasyonist şeyler içeriyor. Dolayısıyla Ayasofya'nın müze yapılma şeyi böyle adım adım şeyle başlıyor. O yüzden İslami kesimde müthiş bir yargı var. Mesela ben şeyi biliyorum. Bu Perşembe pazarındaki çok önemli bir gotik yapı İstanbul'da aslında değil mi? Bu Arap camii denen. Mı? Üzerinde hiçbir bilgi yok. Mesela ben çok şaşırıyorum. O yapıyla ilgili... Tıpkı İstanbul'un surları gibi. Yani mesela surları geziyorsun. Surların üzerine bir tek tabela var. O da ne zaman fethedildiği Yani işte buradan girdi. Bir koç koca mermer tabela koymuşlar. Ya bu surlar kim yaptı? Hangi bölümü ne zaman Kospacan onlar aldı? Müzemiz oldu? bile var panorama müzesi. <gülüyor> evet tabii. Fetik Fetik. müzemiz var. Orada da müthiş. Nereden <gülüyor> girdik nasıl girdik şeklinde? <gülüyor> yani orada surlar varsa içine girildiği için var. Yani orada sadece yani onun bir belgesi olarak evet bir savaş şeyinin ganimeti gibi duruyor tamam mı? Buradan girdik işte falan. Bir türlü aslında gerçekten <gülüyor> sahip hissedemiyoruz bu topraklarda. da herhalde <gülüyor> o yüzden sürekli sürekli fethetmemiz gerekiyor. E, tabii yani bu, bu yani. kesin doğru ama bu yani senin söylediğin şey e, bir metafor değil. Çünkü sahiden e, bu iktidar elitinin yarattığı bu muhtenalaştırıcı seçkinci hareket öyle bir haksızlık ve eşitsizlik yaratıyor ki sürekli yeniden fethedilmek zorunda kamusal alan. Yani operaya karşı işte cami yapılmak istenmesi falan. Şimdi Ayasofya üzerindeki tartışma da buna çok, çok sıkı, daha, sıkı bir şekilde bağlı. Yani fetih meselesini hala yeniden Ayasofya fethedilmeyi bekliyor onlar için. Yani tabii ki müze yapıldı. Hatta kilise yapılırdı yani. Belki de eğer müze yapılmasaydı öyle düşünüyorlar. Belki de yani bu anlamak lazım. Çünkü mesela bu Perşembe Pazarındaki Arap Camisi değil mi? Bunda. Çok da e, cami olarak kullanılıyor. Cami olarak kullanılıyor ve kullanılacak. Yani bunda hiç kimsenin bir kuşkusu yok. Yani buraya kilise yapalım falan diyen yok herhalde. Ama şundan korkuldu. Freskler çıktığı zaman o fresklerin üstü hızla örtüldü. Hatta ben hatırlıyorum orayı gezdim. Gezerken. Amanın şeklinde <gülüyor> <gülüyor> vali de vardı ve yanımızda işte belediye başkanı vali falan böyle bir şey e, yani bu freskler bulun diyor oraya bir acil şey çünkü projeyi de biz yönetiyoruz o sırada kültür başkenti programı içinde. Hemen gidildi ve şey esnaf geldi tamam esnaf temsilcileri ve dediler ki yani aman dikkat. Yani bu bu numara bu numara bir kere yedik bir daha yemeyelim. Bu oluyor. Hatta belki freskleri oraya koymuşlardır yabancı gücüne. <gülüyor> gece gelip <gece gidip. gülüyor> başbakan gece gidip diyor ya koymuşlar. çanak çömlek koymuşlardır geciktirmek <gülüyor> için gece gelip. Şimdi o fresklerin orada olması <gülüyor> aslında cami fonksiyonunu rahatsız eden bir şey değil. Geçmişte yani üzerine bir perde de konabilir. Yani niye kapatılıyor? Asıl mesele bu. Korkunun temelinde ne var? E bunu anlamak lazım. Şeyde mesela küçük Ayasofya, Sergios ve Bakos bunu Aykut Köksal Urtan Urtanyeli çok güzel yazdılar. radikal 2'de. Niye apar topar işte orada, kapatıldı orada, orada o restorasyon süreci? Yani bir, hani bütün bu tarihselcilik bir yandan da ulusalcılıkla da yani Türk ulusalcılığının dışında diğer ulusalcılıklarla da çok bazı bağlı ba akraba. Dolayısıyla hani hep bu, yani tek taraflı da görmemek lazım. Yani öteki tarafta da Enteresan iddialarla geliniyor yani böyle böyle bir şey de var hani sürekli bu ulusalcılığın e, savaşın savaş alanı olduğu için iki taraf Amanın hani savaş başladı şeklinde yaklaşıyor evet yani bir savaş bu aslında kullandığı yani silahlar aynı bir anlamda evet. hani e, Türkiye'de yaşanmış olan e, hani e, birinci Dünya Savaşı, savaşı sonrası yaşanan e, hani istiklal savaşı denilen şeyin devam mı hani aynı savaş devam ediyor o anlamda hani ulusalcılıklar savaşı Orada bitmemiş. Hala devam ediyor. İşte, bu, bu bunu, Bunun da bir şeyi. Evet, hangi, İki taraflı bunu tabii da düşünmek lazım. Seçkincileştirme potansiyel olan bütün şeyler e, bir e, otoriter bir işleşe yol açar. Yani bu e, sınıfsal bir asimetri yaratıyor. Çünkü bütün bu seçkincileştirici şeyler. O yüzden de hep karşılığını yaratıyor. şimdi bu şey Çünkü yani bir elit şey diyor ya işte <gülüyor> UNESCO Misesi'ni gündeme getirenler öyle ben çok tanık oldum. Bunlar aslında bir takım insanlara iş sağlamaya çalışıyorlar. Bunu Belediye çevresinde çok duyuluyor yani bunlar bu UNESCO sorununu yaratarak aslında kendilerine iş çıkarmaya çalışıyorlar. Surları eleştirenler aslında surlar konusunda kendilerine iş çıkarmaya çalışıyorlar. Yani hep böyle bir başka bir elit var düşman olan yani onlar alttan geliyorlar onlar bu işe aslında halkın şeyine bu memleketin asıl sahipleri onlar fakat bir elit var ellerinden bu pastayı alıyor. Şimdi ikinci şeye gelirsek yani. Ulusal kimliğimize, evet. e, kimliğimize e, tehdit oluşturuyor. Evet yani onlar zengin oluyor. Yani bu kültür mirası konusu da öyle. Mesela küçük Ayasofya'da İtalyanlar işte karşılıksız hibe yoluyla bir destek vermek istediler. 3 milyon euro kadar zannedersem ve bu tabi restorasyon da kendileri... yapacaktı. apart topar bir inşaat şirketine işi verip içine beton döktüler mesela. Yani öyle bir korku var ki aman burayı da müze yapacaklar. Yani o büyüğünü yaptılar Büyük Ayasofya yı. Şimdi sıra küçüğüne geldi. O da çok önemli bir yapı. İşte, San Vitale ile, Kutbetü Sahra ile işte Almanya'daki Ahın Katedrali ile falan. Yani dünyadaki ilk merkezi kubbeli yapılardan biri. Eyvah bunun üzerine bir çalışma yapılırsa biz bu camiyi gene kaptıracağız. Müze yapacaklar gibi bir korkuyla hareket ediyor. Şimdi Ayasofya için verilen dilekçede Ee, bir sonuç alınır mı alınmaz mı bilinmez tabi böyle ya bir burada, şey. Yok. E, yani program bitmeden önce Hı. hani hem Ayasofya ile ilgili tarihi yanımdan tariyolar olarak... ile ilgili bütün programda hep bir gösteri var aslında tarih dediğimiz şey hep bir gösteri alan hani bunu hiçbir zaman e, belki unutmadan e, bütün bu şeyler değerli... Ya neoliberal e, fantazmanın Malgori, bir gösteri evet. e, alanı ya da ulusal Kimliğin evet. bir gösteri alanı ama hep bir gösteri alanı aslında. Yani tarihi evet. gerçekten o anlamda e, e, ideolojik olmadan ya da bütün bu e, fantazmaların dışında nasıl değerlendiriz? Ben bilmiyorum yani, yani bunun bu kadar da net koymak lazım. Yani müzede yaptığın zaman da başka bir fantazma göre oluşturuyorsun. Bundan da kaçmak çok zor. Burayı da evet. ya bu tarihin bu gösteriyle olan ilişkisini. Belki uzun demokratikleştirmek uzun demokratikleştirmek diyebiliriz tek çözüm. Yani buradaki bu otoriter işleyiş aslında müze olarak sabitlemek ya da işte cami olarak sabitlemeye çalışıyor gösteri göstereni. Oysaki bir müze kavramı çoğulcu bir yaklaşıma açık olabilir. İsteyen kilise olarak bakar, isteyen cami olarak bakar. Ama o, o i̇şte ya Erdemcin'in hani bu müzede şeyde... çok çok tartışmalı. Ama o müze eski müze kavramı. Yani eskiden yani Bugün dünyadaki ile... büyük müzelerin hepsi aynı kafıda devam ediyor. Ama yok şimdi bir müzecilik konusunda da bir yenilenme Müzesi'ne şey var, gittik en son işte. Evet. Hani hakikaten yani şöyle bir... Klasik müzeler öyle. Evet. <gülüyor> yani eleştiren baktığın evet. zaman... ...ya şimdi bu tarihle bu tarih ...niye bir arada konulmuş, ne alakası var... ...ne anlatmaya çalışıyor... ...ben hiçbir şey anlamadım. Evet, i̇şte bu çatışmacı kamusallığı acaba sanat yoluyla... ...sanat diyince yani neoklasik sanatı kastetmiyorum... ...yani resim yapmak, heykel yapmak değil... ...yani yaratıcı düşünceyle... ...aşabilir miyiz de bizim Biennial'in... ...bu seneki konusu. Dolayısıyla o perspektif... ...üzerinden belki... Bu konuya tekrar bir dönüş yaparız Evet gelecek programlarda inşallah evet. Bugün zamanımız bitti maalesef Herkese iyi haftalar hoşçakalın Hoşçakalın Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol, bol, bol, bol. Hazırlayan yaşıyoruz. Az Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapuslu evler, kulay Açık Radyo program destekçisi olun.